Ümit milli bayramlar. Ümit milli. Dört top takımın milli bayramlar. Ee, bu perspektiften bakıldığı zaman bayramlar aslında birlik ve beraberliğimizin... Ömer Hep abi! Ne var Veysel? Abi kurban davulcusu geldi. bahşiş istiyor. Veysel kafayı mı yedin oğlum? Kurban davulcusu olur mu be? O Ramazan davulcusu oldu. Ramazan. Gönder gitsin. Ramazan biteli aylar oldu. Abi adam belediyeden onaylı kurban davulcusu. Cimliğine baktım. <gülüyor> Allah Allah. Tam kusura bakma isin tombiçmeye yani. üzülme. Veselciğim, yiğidim, aslanım. Burası canlı yayın stüdyosu. Canlı yayında bahşiş verilir mi ya? Muhasebe müdürü Ali Bey'e git, o versin. Allah Allah. Ali Bey'e gittim, o da Ömer abine git, o versin dedi parayı. Ben de param ara yok dedi. <gülüyor> Abiciğim, ben prensip sahibi olarak Canlı yayında para taşımıyorum. Mr. Gudu'ya git, olmadı Mesut Baran'a git, onlara git ya. Abi hepsine gittim, aldım zaten hepsinden. Bir tek sen kaldın. <gülüyor> Canım bu kadar uzatmayın. E, paranız yoksa ben veririm. <gülüyor> olur mu efendim, misafire para verdilir mi? E, Tomuş Bey, e, ne olur ne olmaz diye biz... ...yanımızda devamlı üç beş kuruş bulunduruyoruz. Bari onlardan verelim. E, buyurun Veysel Bey.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 Abi kurban zurnacısı geldi, bahşiş istiyor. <gülüyor> kurban zurnacısı. <gülüyor> ya hadi kurban doğulcusuna ses çıkarmadık da, bu kurban zurnacısına mı mesen? Ya sayin tokuş bey kurban zurnacısı diyor. Anlamıyorum. Orasını bilmem abicim. Adam kurban kesilirken zurna çaldım diyor. Param isterim diyor. <gülüyor> Allah Allah. Abiciğim bu ne ya her gelen sütü giriyor.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 Aştırma şimdi benim bayramlık ağzımı. Ya kardeşim bu adamları gidecek başka yeri yok mu ya? Abicim amma mızıkçı adamsın ya. Hem nerede o eski bayramlar diyorsun Hem de başış vermemek için klakoluk ediyorsun ya. Yani. Ömer Bey, Veysel Bey doğru söylüyor. E verin bahşişi gitsin canım. Hay hay Tonguç Bey hemen veriyorum efendim. Veysel al şunu da. Allah Allah. <gülüyor> Kusura bakmayın efendim. Tekrar özür diliyorum. Ee, bir diğer soruma geçiyorum efendim. Biliyorsunuz kurban bayramı dini bir bayramdır. Ee, efendim bu durumda... Lütfen efendim lütfen. Kurban bayramı dini bayramdır diyerek bayramı dini alet etmeyelim. <gülüyor> Peki e, bu bağlamda şunu sorayım bari. Ömer abi. Ne? <gülüyor> abi kurban yaylı sazlar ekibi geldi. bahşiş istiyor. <gülüyor> Arkadaş sanki Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası işsiz kalmış da bahşişçi bizi sütlüye dalmış. Bu ne ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> Abicim vereceğin 3-5 kuruş para ya. Onu da iki saattir dur edip duruyorsun ya. <gülüyor> tamam Bekşar. Al, al şunu. Ya, ya. Ee, sayın hocam hemen bir başka soruya daha geçmek istiyorum efendim. Ömer Bey sorduğunuz önceki soruya cevap vermedim. Dilerseniz ona bir cevap verelim. Sonra diğerine geçelim. Ya geçerim. abici bırak şimdi önceki soruyu falan filan ya. O zaman cevap verseydin kardeşim. Allah Allah daha gidip kurban keseceğiz. görüyor adamlar soru sordurmuyor ki. Ömer abi. Al işte. Ne? Yenge abi senin aldığın kurban ipini koparıp kaçmış. <gülüyor> kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın benim maalesef programı bitirmek zorundayım Benim kurban kaçmış <gülüyor> Siz <gülüyor> <gülüyor> Bir başka programda inşallah Veysel sana bırakıyorum buraya devam et sen <gülüyor> Programı kapat Tomuş <gülüyor> Bey hadi bana eyvallah <gülüyor> Kurban Kurban <gülüyor> Efendim perişan efem şimdilik bu kadar perişan Efendim perişan efem şimdilik bu kadar perişan efem Yazan ben Ofisboy Veysel Akkaya oynayanlar ben